Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ABD Başkanı Ekim 2021-Eylül 2022 mali yılında Kongre'den Dışişleri Bakanlığı ve diğer uluslararası programlar için %12'lik bir finansman artışı istedi. Kongre tarafından tartışılacak ve rehber olarak kullanılacak bu öneri Birleşmiş Milletler Destekli Küresel İklim Fonu'na yani GCF'e 1,2 milyar dolar ve diğer taraflı ve çok taraflı iklim programları için 1,3 milyar dolarlık yardım içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Filipinler'deki iklim kampanyacıları, Biden yönetiminin gelişmekte olan ülkelerin emisyonlarını azaltmalarına ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalarına yardımcı olan fona daha fazla katkı sağlaması gerektiğini söyledi. 350 Afrika'da Johannesburg merkezli bir kampanyacı olan Alex Lenferna, 1,2 milyar doların küresel güneye yönelik bir hakaret olduğunu söyledi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca süren erteleme, inkar ve iklim eyleminin engellenmesiyle oluşan tüm iklim hasarlarını toplarsanız milyar değil trilyonlar olur dedi. Yani 1.2 milyar dolar gerçekten bir tokat gibi dedi. Bütçe teklifinden ayrı olarak Biden çoğu demir yolları, elektrikli araçlar, temiz enerji ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama gibi iklim programlarına harcanacak 2 trilyon dolarlık bir altyapı harcaması faturası içinde kongreden ona istiyor. Trabzon'un Değirmendere Mahallesi'nde 1967 yılında kurulan çimento fabrikası 2019 yılında faaliyetini durdurdu, Akoluk Mahallesi'ne taşındı. Fabrikanın atıl kalan arazisinde ise çimento üretiminde kullanılmak üzere kömür depolanmaya başlandı. Kömür tozu nedeniyle ev iş yeri ve araçlar tozla kaplandı. Limandan taşınıp eski fabrika alanında depolanan kömürden Çevreye yayılan tozun hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen sanayi sitesi esnafı ve halk, Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretimiyesi Profesör Doktor Yılmaz Bülbül, kömür tozu doğası itibariyle akciğerlere ulaştığında yok edilebilen, sindirilip ortamdan uzaklaştırılabilen bir partikül değil. Akciğerlerde depolanma ihtimali var. Bir kısmı öksürük ve balgamla atılabiliyor ama bir kısmı da akciğerlerde birikiyor. Kömür depoları kamyonların yükünü boşalttığı sırada toz bulutu şeklinde ortama dökülüyor, salınıyor. Yoğun toz bulutu oluyor. Bu solunma da daha sonraki dönemle akciğerlerde kalıcı bir hasara neden olabilir dedi. Bolu'nun Seben ilçesi belediye başkanı Fatih Kavak. 2013 yılında Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışma başlattıklarını söyledi. Hoçaş köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta 900 rakımlı bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen Palmiye, Kavak, Söğüt, Sedir, Çam, Sığla, meşe ve zelkova ağaçları var. 18-19 milyon yıl önce buradalarmış. Sonra bunların yaprak ve dalları fosilleşmiş. Hatta aralarında balık fosilleri bile var. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada ekoturizm revaçta bugünlerde. Başlamış olduğumuz çalışma sonucunda Hocaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için Çalışacağız, biz de ekoturizm yapacağız demiş Belediye Başkanı Fatih Kavak. Yıldırımlar ve şimşekler kuzey kutup bölgesinde pek yaygın görünmüyor normalde. Zira gök gürültüsü ve fırtınaların oluşumu için sıcak hava gerekli. Kuzey kutbundaysa bu sıcaklar görünmüyor. Ancak bilim insanları iklim değişikliğiyle birlikte bölgenin giderek ısındığını ve yıldırımların da daha sık görüldüğünü söylüyor. Hakemli Bilimsel Dergi Geophysical Research Literates'ta bu hafta yayınlanan araştırma Arktika diye bilinen yani Kuzey Kutbu bölgesinde görülen elektrik boşalmalarının sayısının son 10 yılda 3 katına çıktığını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar 2004'ten beri küresel çaptaki yıldırım darbelerini gözlemleyen bir World Wide Lightning Location Network yani dünya genelinde yıldırım bölgeleri ağı isimli bir sensör ağının verilerini Kullanarak bir araştırma yapmış veriler 65 derece enlemin üzerindeki bölgelere düşen yıldırım sayısının 2010'dan 2020'ye kadar önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Araştırmaya Kanada, Alaska, Rusya, Grenant ve Orta Arktik okyanusunun kuzey kısımları da dahil. Ancak bu alanların hepsine eşit oranda yıldırım düşmediği görüldü. Kuzey Kutup Dairesi'nin Doğu Yarım Küresi'ne özellikle Sibirya'da daha büyük bir artış var. Araştırmanın yazarlarından Robert Kay Holtzworth'a göre bu durum elektrik boşalmalarının okyanuslardan veya büyük buz tabakalarından ziyade buzsuz topraklarda meydana gelmesinden kaynaklanıyor. Bölgedeki yıldırımların 3 kat artması yangınların da aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor. Ancak son yıllarda orman yangınlarında görülen artış uzmanları alarma geçmiş durumda. Kuzey Kutbu gezegenin geri kalanından 2 kat daha hızlı ısınıyor. Araştırmacılara göre bu Tunra'daki ısınma elektrik boşalmalarına ve yıldırımlara neden olan fırtınaların oluşumunu tetikliyor. Hotsford, Sibirya'daki tundra eriyor. Bu zeminin ısındığının bir göstergesi dedi. Ayrıca bu durumun farklı oranlarda ısınmaya ve Kuzey Kutbu'nun Doğu Yarımküresi üzerindeki gök gürültülü fırtınaların da batıda daha çok artmasına neden oluyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği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 ja, için technologie.